İzlediğiniz Jesus! <laughs> Falta. Teşekkür ederim, sağ olun. Geçen hafta Turu bir Türk okumuştum bize, Aşık Turu Bugün de Nuri Üstün çok güzel bir Türk bugün çok sevdiği. Öyküye seni emanet etmek istiyorum. Melgül'cüğüm çok şıksın. Teşekkür ederim, yarışmacı arkadaşlarımız bugün ne kadar şıklar. Fena, fena. Hepsi Her bir ayrı ayrı. Evet. Mesela bak Emir <gülüyor> Tayhayı görüyor musun? <gülüyor> evet. Orası zaten Tabii acayip ya. bir bölüm. Acayip. Evet, o masada bir. Serya da, pembeler ama içinde. Teş var orada yani. Kızlarımız Ömer da öyle kızçelerim benim Ahmet. canım kızçelerim. <gülüyor> Ömer burada. Şimdi artık bir öyle bir noktaya geliyorum ki aslında dinlerken. Zaten çok güzel temiz icralar var. Fakat böyle hani insan bir cevher arıyor. Bir ışık, bir e, dinamiklik arıyor aslında. Bazen böyle çok tek düze vokal melodisi olan türkülerde de o hissin nasıl geçtiğine, nasıl onu farklılaştırdığına da bakıyorum. Ama bence e, benim e, anladığım kadarıyla temiz bir icraydı. E, ben Mergül'ün sesini çok beğeniyorum. Teşekkür ederim hocam. Bu türküyü de senden dinlemiş olmak bana çok keyif verdi. Teşekkür ederim. Sağ Tebrik sağ ederim. ederim. Sağ olun. Evet. Ederim. Cengiz hocam. Güzel bir yorumdu. Ben biraz sert buldum yorumunu yani, o üst çarpmaları vardı. Aslında Türk'ün içinde yok. O çarpmaları da sert yapınca biraz daha sert durdu Türk'ü. Daha yumuşak, anlatımı daha lirik olabilirdi diye düşünüyorum. Onun Teşekkür haricinde de de. temiz bir okumaydı, doğru bir okumaydı. Tebrik ediyorum. Sağlıyorum. Çalışmışsın. Sağlıyorum. Teşekkür ederiz. Son bir yorum rica ediyorum. Aysun abla, Türküler'in sultanı. Gücüm, çok hakim olduğumuz yok, bir türkü. Yok öyle bu. bir şey yok. Bizim <gülüyor> <çok> <gülüyor> öyle bir iddiamız yok. Yok yok. Hayır. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Belki zaman zaman bilemiyorum. Sakın kırılmalar olmasın. Gerçekten Aa. hepsi çok Aa. güzel. Saygı duyuyoruz evet, Başta şey. Şey. Hiç yani öyle bizim öyle bir iddiamız sizden, olur mu? Sizden sizden büyük bir keyifle dinliyoruz aslında bu türküyü de çok seviyorum. Mergül çok güzel e, okudu. Teşekkür ama, ederim. Ama Mergülcüm, e, bazen ben de kendimi eleştirdiğim zamanlar olur. Yani dinlerim dinlerken böyle biraz her yerde gırtlak Türkiye'de her yerde böyle tiril olduğu zaman o çok yoruyor. Güzelim benim. Kimden dinlediniz bunu? Sizden dinledim başka. <gülüyor> bazı Eşitler şeylerde diyoruz. ben bak, ben o kadar gırtlak yapmıyorsun ama. <gülüyor> Sen bu kadar yapıyor musun Ne? Hayır, hayır, hayır, hayır. Gırtlak var mıydı? Şimdi hayır, ben işte onu demek istedim. Evet. Yani şimdi bak anladım zaten benden geçtiğini. <gülüyor> şöyle çünkü ben biliyorum ama her yerde gırtlak olunca olmuyor. Doğru, doğru. Kendi karakteristik değil mi? Şey, yani, doğalç olarak giden bir şey var onda. Evet, evet, doğalç olarak giden bir şey var onda. Doğalç olarak bir. Evet. Ama var galiba. Ben bütün türkülerde hissetmeye başladım çünkü ama onu Mer seviyor. Ama Yapısı evet. da öyle. Mergül güzel bir türkü sesi. Evet. evet. Çok çok yakışıyor sağlık. Türküler ona. Evet. Türkü Alkışlıyoruz Mergül Paltayı. Teşekkür Bravo. ederiz Mergül. Bravo. Bravo. Güzel bir performans. Evet.